...pedagog Adem Güneşle çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba... ...Türkiye saatiyle 11'de. Sorularınızı... ...ademgüneş.com veya... 216 524 -93 -93 e gönderin. Siz Adem Güneşle ...2 değil artık haftada 3 kere... ...çocuğunuz da gün ve gün... ...daha bilinçli bir anne babayla buluşsun. Bu çefem yeni yayın döneminde... ...daha da canlı. Efendim merhabalar, Vurçefem'den çocuk deyip geçmeyinden hepinize selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim dünkü yayımızda son dakikada, son iki dakika içerisinde dinleyicimizin yarım kalan bir sorusu ve iletmek istediği aslında mesajları var idi. Maalesef zaman yeterli olmadığı için kendisine Bugüne rica etmiştik cevabı dinlemesi konusunda. E, neydi dünkü dinleyicimiz? Dünkü dinleyicimiz bir yıldır çocuk deyip geçmeyini takip ettiğini, burada verilen mesajların, burada tavsiye edilen çocuk terbiyesi yöntemlerini uyguladıklarını ve hayata geçirdiklerini bir şekliyle aslında elde ettikleri neticeyi de paylaşmak için heyecan duyduğunu belirtmişti dünkü dinleyicimiz son dakikada. Nihayet ulaşmanın da sevinciyle, şu mesajları iletmişti. Hocam demişti bir yıldır sizi takip ediyor ve evin içerisinde bahsedilen yöntemi kullanmaya çalışıyoruz. Aslında hangi yönteme biz bahsediyoruz burada? Efendim şu mikrofonların arkasında biz ısrarla bir modelden bahsediyoruz aslında. Bir ekolden bahsediyoruz hatta. Hangi ekolden bahsediyoruz? Anadolu pedagojisi ekolünden bahsediyoruz. Ne demek Anadolu pedagojisi ekolü? Efendim bizim şu anda farkında olmadan takip ettiğimiz Türkiye'de, Anadolu'da çok yaygın olan bizim kültürümüzün dışında ülkemize davet edilmiş, efendim kitapların arasına satır aralarına girmiş bir çocuk terbiyesi modeli var. Biz... Farkında olmadan bu modeli uyguluyoruz aslında. Yani ağlata ağlata çocukları odaların içerisinde bir takım alıştırmaya çalışıyoruz. Süt kesmeden tutun da oda alıştırmaya kadar okulundan tutun kreşlere ilkokullara kadar çocukları böyle duygu dünyasını yok ederek yetiştirmeye çalışıp onlardan da davranış beklentisi içerisinde çocuklarımızla yaka paça olduğumuz bir anlayış var aslında Türkiye'de şu anda. Halbuki kendi kültür dünyamızın içerisine, kendi gelenek, örf ve adetlerimizin içerisine baktığımızda orada bin yıllardır uygulanmış olan bir terbiye yöntemi var. O yöntemden aslında biz bahsetmeye çalışıyoruz bu mikrofonlarda. O yöntemin adına da Anadolu pedagojisi diyoruz. Efendim sanki bu ülkede bir Mevlana yetişmemiş gibi, sanki bu ülkede bir Yunus yokmuş gibi... Yahu bu Yunus'un annesi sanki Yunus'u çocukluğundan, bebekliğinden beri bir takım yol ve yöntemlerle yetiştirmemiş gibi sanki. Sanki bir Fatih yokmuş gibi bu ülkede. Efendim bu topraklarda sanki bir şahın ı bende yetişmemiş gibi, bir Hacı Bayram Veli Hazretleri yetişmemiş gibi ve bunlar gibi binlerce zirve insan... Ve tarih sahnesine ismini geçirmiş insanlar sanki bu topraklarda yetişmemiş ve bu topraklarda bu kişileri yetiştiren anne babalar yokmuş gibi çılgınca bir merak içerisinde farklı kültürlere sarılmışız. Halbuki eğer bu Anadolu pedagojisinin usul ve yöntemleri bilinir, farkına varılır ve eğer tekrardan bu coğrafya üzerinden başlamak üzere belki de insanlığa doğru sunulur ise... İşte o zaman belki karşımıza çıkacak olan şey, sükunet ve tevazu içerisinde ve efendim anne babayla birlikte uyum içerisinde ve topluma karşı duyarlı ve hatta eşya ve hayvanlara karşı duyarlı efendim hassas dengeler üzerinde kimlik ve kişiliğini inşa etmiş karakterli kişilikli çocuklar yetişecek. Ancak bunu yapabilmek için işte usul ve yöntemleri belki bilmekte fayda var. Biz bir yıldır bu mikrofonda anne babalara bu usul ve yöntemlerin bazen sağından bazen solundan bahsetmeye çalışarak anne babalara bir takım tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorduk. İşte dünkü dinleyicimiz de tam da bu noktada... Hocam bir yıldır bu söylenilenleri yerine getirdim ve şu anda sesinden de aynı şekilde anlaşılacağı mutlu bir yuvadan bahsediyordu o dinleyicimiz. Ve hatta şundan şikayet için aradığını söylemişti, şaşırmamak gerek. Evet bu usul ve yöntemde çocuk eğer kendini bulur ise o takdirde bu çocuk zihni başarı yani akademik başarı veya matematiksel başarıya doğru da böyle kanat çırpıp uçacaktır. Anne şunu şikayet etmişti veya çözüm var mı, bu normal mi, değil mi diye soruyordu dünkü dinleyicimiz. Neydi sorusu? Çocuğum derslerine öyle bir sarıldı ki, eğitim hayatına öyle bir sarıldı ki koparamıyoruz çocuğumuzu. İşte insanın zaten mahiyeti bu. Eğer insandaki o kişilik ve merak duygusu aynı anda geliştirilerek gidilirse, o takdirde çocuk... ...öğrenmeye karşı bir motivasyon sağlamış ise o takdirde çocuğu kitaplardan koparmanız zor olur. O takdirde çocuğu efendim zorlaya zorlaya ders yaptırma gereğini hiç hissetmezsiniz. Çünkü insanın yapısında bu var, merak hissi var. Çocuğun önüne konulmuş olan bir kitabı çocuk nasıl olur da merak etmez, nasıl olur da onun içerisindeki matematikteki rakamların birbirleriyle ilintilerini merak etmez... Ama eğer çocuğa ruhunu öldürerek ve o öldürülmüş ruhun içerisine kendi ruhumuzu koyarak ve zorlayarak ve baskı altında tutarak zoraki bir kişilik oluşturarak önüne matematik kitabını koyuyor isek, önüne yemekleri koyuyor isek önüne işte bir takım şeyleri koyuyor isek çocuk onlara karşı ruhunda bir ihtiyaç olduğu hatta bedeninde bir ihtiyaç olduğu halde onlara karşı tepki gösterecektir. Birçok anne babalar hocam dövüyorum sövüyorum ama yine de bu çocuk yemek yemiyor diyor. Yahu dövülen bir çocuk yemek yer mi? Kulağa çekilen bir çocuk yemek yer mi? Kafası sağa sola doğru kaydıran bir çocuğun kafasını tutar zorla kaşığı ağzına sokmaya çalışırsanız o çocuk yemek yer mi? Bu çocuğun Efendim duyu dünyası yok mu kişiliği yok mu İzzeti yok mu onuru yok mu hocam daha bebek yahu bebek de insan değil mi o ağaç değil ki o kedi değil ki o farklı bir şey değil ki hatta hayvanlarda bile o kişilik ve izzet noktası var hayvanlarda bile var kaldı ki biz çocuklara zora ki bir takım şeyler yaptırırken ha çocuklarımızı elimizden kaçırıyoruz. Dünkü anne böylesi bir mesaj vererek, böylesi bir telefonun aslında ruhumuza birazcık da sekine döktü. Hocam metodu uyguladığımda karşıma derslerinden kopamayan, derslerine bağlanmış olan bir çocukla karşılaştım. Acaba bu normal mi diye soracaktı ki, evet telefon bağlantımız maalesef yayın saatimizin dolmasıyla kapanmak zorunda kaldı. Dünkü anneye cevap olarak şunu söyleyeyim belki de ve bu şekliyle çocuklara yaklaşmak isteyen anne babalara da belki bu sözlerimiz de bir şey ifade eder. Eğer çocuğu incitmiyorsak, eğer çocuğun ruhunu beklentiler içerisine sokmuyorsak yani çocuk anne babasına kendisini göstermek için, ispat etmek için değil de hakikaten öğrenmekten kaynaklanan bir motivasyonla kafasını kitabın içerisine gömüyor ise bu doğru ama çocuk kendini size ispat etmek için uğraşıyor efendim sizden takdir ve teşekkür alabilmek için masanın başına oturmuş delice bir şeyler yapıyor ders çalışıyor ve onları size habire sunmaya çalışırken aslında öğrenmeden kaynaklanan motivasyon değil anne babasına kendisini sunabilmek için bir gayret içerisindeyse o takdirde burada da bir yanlışlık var o anne kendi çocuğuna bak. Baktığında, acaba size kendisini sunmak için mi çocuğunuz derslere sarılmış? İlk önce ona bakın. Yok eğer öyle değil hakikaten öğrenmenin keyfini yaşıyorsa bırakın çocuğunuz öğrenmenin keyfini yaşasın. İzzetli ve onurlu olarak yarın inşallah zarara uğratılmadan bir evlat sahibi olun. Hangi yol ve yöntemle? Anadolu pedagojisi yöntemiyle, sırtımızı yüzyıllardır sırtımızı döndüğümüz Mevlana'nın annesinin uyguladığı yöntemyle Yunus yetiştirilmiş bir metodolojisiyle siz de inşallah çocuğunuzu yetiştirin ve belki keyif almak için çocuğa bu yapılmaz ama yetişmiş olan çocuğunuzu gözlerinizi kapattığınızda ruhunuzda o sekineyi ve memnuniyeti hissedin. Evet, dedik ki bu programımızda Geçtiğimiz hafta göndermiş olduğunuz mesajlara yer vermeye çalışacağız ve şu andan itibaren de mesajlarınızı gönderebilirsiniz değerli dinleyiciler. Nasıl gönderiyorsunuz mesajlarınızı? İki tane yol söyleyeyim. Birincisi elektronik posta adresimiz çocuk deyip geçmeyin. Et harfi et burcfm.com.tr eğer daha pratik bir yöntem tavsiye edeceksek internet sitesinde www.ademgunes.com sitesine girdiğinizde hem orada yazılardan belki okuma fırsatınız olursa denk gelirseniz okursunuz. Soru sormak için de bu sitenin sağ üst köşesinde Adem Güneş'e sor butonunu tıklayıp sorunuzu yöneltebilirsiniz ve oradan gelmiş olan sorularla programımızın geri kalan kısmını devam ettirelim. Efendim gönderilmiş mesajların içerisinde bir tane mesaj vardı. Musa Bey'den gelmiş olan bir satırlık şöyle yazmış Musa Bey. Velev ki çocuğa bağırdık çağırdık hafif vurduk düzeltilmesi telafisi var mı diye sormuş bir satırlık bir soru. Evet Musa Bey yani bağırdık çağırdık hafif vurduk velev ki bunları yaptık düzeltilmesine fırsat var mı? Tabii ki var ama bunun fırsatı şöyle var, onu söylemek gerekir belki. Çocuğun size yeniden güven duyması kanallarını eğer açabilir ve çocuğunuza karşı yeniden bir güven hissi geliştirebilirseniz... ...önceki anne baba modelinden, bağıran çağıran, vuran anne baba modelinden tevazu kanatlarını gerebilen bir anne modeline siz girmişseniz önce... Büyüklük tutkunluğu içerisinden çıkmış ve sükunet içerisinde evin içerisini eşinizle çocuklarla birlikte sükunete çevirebilmiş ve çocuğunuza zarara uğratmayan bir baba güvencesini bir zamandan sonra verebilirseniz o takdirde çocuk size karşı yeniden güven hissiyle adım atabilir ve her şey belki geçmişin izleri kalmış olsa da bir şekliyle hiç ummayacağınız derecede güzellikler içerisine girebilir. Efendim, Dilek Hanım'ın bir mesajı var. Şöyle yazmış Dilek Hanım. Anaokuluna giden 2005 doğumlu kızım var. 14 yaşında abisi, 13 yaşında ablası var. Sakin ve mutlu bir çocuk. Arkadaş canlısı. Oyun oynamayı çok seviyor. Sınıflarında davranış bozukluğu olan 3 çocuk var. Kızımın kafası 2 kere aynı çocuk şişirdi. Ailesi 16 seneden sonra bulduk diye kuralsız yetiştirmiş çocuğu. Biz de çocuğumuzun sınıfını değiştirmek istiyoruz. Kızım ağlıyor. Öğretmenimi, arkadaşlarımı çok seviyorum. Bırakmam diyor. Ne yapmalıyım? Ne olur yardımcı olun demiş Dilek Hanım. Dilek Hanım'a önce şunu söyleyeyim ve bütün dinleyicilerimize şunu söylemekte fayda var belki. Çocuk terbiyesinde tek kanatlı kuş uçamaz. Yani şu programları rica ediyorum eşinizle birlikte dinlemeye çalışın. İnternet üzerinde arşivleri var bunların burcfm.com.tr adresinde arşivler var arşivlerde oturup eşinizle birlikte dinlemeye çalışın. Çünkü burada siz bunları öğreniyor, siz bunları duyuyorsunuz. Daha sonra eşiniz akşam eve geldiğinde, ya bak ben bugünkü programda bunu bunu duydum. Sen çocuğa bağırma, sen çocuğa şöyle yapma dediğinizde eşinizden iyi ki bir program dinledin de şimdi başımıza iş çıkartma. Biz anamızdan babamızdan böyle gördük. Eski köye yeni adet çıkartma diye bu sefer de problemi çoğaltabilirsiniz. Dolayısıyla aynı duyarlılığa sahip olmanız için yapacağınız şey bir Birinci şey eşinizle birlikte bu programları dinlemek. İşte cep telefonu imkanları var, cep telefonda radyolar var. Birbirlerinizi haberleşin mesela. Program başladı açar mısın diye. Aynı duyarlılığa gelmek lazım eşle birlikte. Ha bu yetiyor mu? Yetmiyor. Niye? Siz çocuğunuza karşı çok duyarlısınız, çok hassassınız. Incitmeden kişilikli bir çocuk yetiştirmeye ve karakterli bir çocuk yetiştirmek için bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Evinizde bir eğitim seferberliği var. Ancak çocuğunuzu komşuya gönderiyorsunuz. Komşunun çocuğundan bir ahlaksızlık öğreniyor. Efendim sokağa gönderiyorsunuz. Sokaktaki arkadaşından e, kötü bir davranış öğreniyor. Yahut da böylesi Dilek Hanım'ın mesajında olduğu gibi okula gönderiyorsunuz. Efendim ben çocuğumu 16 yıl sonra buldum. Kusura bakmayın benim çocuğum eline sopayı aldım etrafındakilere vurur. Ben çocuğuma kızamam gibi aslında bir belanın başlangıcını yapan... Ama bunun farkında olmayan, çocuğunu 16 yıl sonra değil, isterse 26 yıl sonra bulmuş olsun, böylesi bir özgür alanın içerisinde başka çocuklara zarar verdirecek şekilde çocuklarıyla, aslında çocuk terbiyesini yanlış anlamış olan anne babalarla da karşılaşılabilir. Dolayısıyla nasıl ki eşsiz çocuk terbiyesi olmaz, o takdirde, Komşular, akrabalar ve okuldaki anne babaların da aynı duyarlılığa ve hatta öğretmenin de aynı duyarlılığa gelmesi gerekir. İşte o yüzden şu mikrofonlarda diyorum ki ne olur şu sesimizi başka annelerin de duyabileceği başka imkanlar alanları da oluşturmaya çalışmak lazım. Efendim tavsiye edin komşunuz da dinlesin, tavsiye edin okuldaki öğretmen arkadaş da dinlesin, tavsiye edin çocuğunuzun arkadaşının velisi de dinlesin. Önce belki de o duyarlılığa haftalar boyunca işte bu mikrofonla o anneyi de bu duyarlılığın içerisine almak lazım ki o sizin içinizde duyduğunuz sızıyı o da kendi içinde duysun ki çocuğunu birazcık değerlesin toplasın. Sorunuza cevap verirsek Dilek Hanım. Çocuğunuzun kafasını bir çocuk iki seferdir şişiriyor. Bir takım cisimlerle vuruyor ve kanatıyor ve zarara uğratıyor çocuğunuzu. Görüyorsunuz ki o anne de duyarsız ve ben çocuğuma karışamam diyor. incitmem diyor. Aslında incitmem dediği şey kendi çocuğunu davranış içerisinde disipline almıyorsa o takdirde yarın kendisinin de incineceği anlamına geliyor. Fakat anne çok farkında değil ise o takdirde yapacağınız şey çocuğunuzu Okuldan kaçırmak, başka bir okula götürmek, başka bir sınıfa götürmek değil ki çocuğunuz tepki göstermiş. Yani çünkü her belayla karşılaştığınızda, her bir sıkıntıyla karşılaştığınızda kaçarsanız çocuğunuz da kaçmayı öğrenecek. Yani çocuğunuz yarın gideceği sınıfın içerisinde bu sefer de başka bir problemli çocukla karşılaşacak. Yani çocuğunuzun problemli çocuklarla karşılaşıyor olmasındaki çözüm arayışınız kaçmak değil, mücadele etmek. Ve o mücadeleye de belki çocuğunuzu da dahil etmek o da problem arayışınızı şahit olması lazım. Ha nedir problem arayışınız? Öğretmenle konuşmak. Hocam konuşuyoruz konuşuyoruz ama çocuğu arkasını döndüğü zaman gidiyor hemen ısırı veriyor. Efendim çocuğunuza o takdirde nerede durması ve nasıl yapması gerektiğini öğretmek. Efendim onlar da olmadı. O takdirde siz belki de anaokulunda çünkü siz belki de bir süre çocuğunuzun yanında koruyucu ve kollayıcı olarak. E ne yapacaksınız şimdi kadıncağız diyor ki ben çocuğuma kıyamam diyor. Vuruyorsa senin çocuğuna vuruyor. Seninki de kendisini korumayı öğrensin. Ya böyle bir annelik modeli olmaz zaten. Topluma zarar verici bir çocuk yetiştiren bir annelik modeli olmaz. Ama baktınız işin içerisinden çıkamıyorsunuz. Son olarak siz de o şeyin içerisinde bulunmaya çalışın. O yerde bulunmaya çalışın. Çocuğunuzun zarara uğratılmaması açısından. E, öğretmen izin vermiyor. Sevgili öğretmenim izin vermiyorsun ama bak bizim çocuğun kafası iki de bir şiş şiş geliyor. O zaman siz de becerinizi sergileyin. Şu iki çocuğu birbirine yaklaştırmayın. Ya da şu çocuğa engel olmaya çalışın. Problem çözüşünüze de çocuğunuz da böylelikle şahit olmuş olur. Yani kaçmak değil problem çözme yeteneğinizi kullanmakta fayda var. Efendim Erhan Bey'in bir mesajı var. Erhan Bey diyor ki iyi günler Adem Bey. 7 yaşında ve 18 aylık iki oğlumuz var. İlk okula bu sene başladık ve iki haftadır ders yaptırma acemiliğimizden dolayı çok şaşkınız. Ve çok yanlış yaptığımızı sizi dinledikten sonra anladık. Çünkü en son dayak atmaya kadar gittik eşimle. Ders yaptırmak için. Bu konudaki tavsiyenizi bekliyoruz. İkinci olarak 18 aylık kardeşi var ilk vatandaşın. İlk vatandaş dediği 7 yaşındaki oğlu değerli Erhan Bey. Ve çok kıskanıyor demiş... Biz de küçük diye dengeleyemiyoruz, sıkıntı çekiyoruz. İlgi ve sevgi paylaşımında bu konuda tavsiyelerinizi nelerdir demiş. Şimdi değerli Erhan Bey, problem sizde mi, çocukta mı? İlk önce oraya bir adım atalım. 18 aylık kardeşiyle 7 yaşındaki çocuğun arasında dengeyi kuramıyoruz diyorsunuz. İlgi ve sevgi paylaşımını beceremiyoruz diyorsunuz. Şimdi bu çocuğun sorunu mu, sizin sorununuz mu? Artı daha okul sırasıyla küçücük parmaklarıyla yeni tanışmış olan kalem tutmaya yeni başlamış olan bir çocuğun daha ne kadar zaman geçti ki şurada kaç ay geçti ki çocuğun ders yapmıyor diye neredeyse dövecek vaziyete geldik derken bu acaba sizin duygu ve ruh dünyanızdaki sorundan mı bahsediyorsunuz yoksa çocuğunuzdan bahsediyorsunuz? Şimdi eğer kendinizden bahsediyorsanız hocam biz dengeleri tutturamıyoruz öfkeyle çocuğa yöneliyorum eşim de benden destek alıyor o da başka bir tarafını parçalıyor çocuğun diyorsanız o takdirde bence bir sükunet içerisine girecek bir yol ve yöntemi takip edin Ha bunu bir uzman psikologla yapıyorsunuzdur onunla tavsiye ederim yok eğer şu programları dinleyerek böyle belki bir kenara çekilip odanıza çekilip o aziz misafiri nasıl zarara uğrattığınızı ve ötelerde sizi o uğrattığınız zararlar karşılığında neler göreceğinizi hayal ederek gözlerinizi kapatarak yer yapmaya çalışırsanız öyle yapın ama öyle ya da böyle efendim vatandaşınızı o aziz misafiri suçlu konumda değil onu zarara uğratılan konumda görüp kendinize bir çeki düzen vermenizi tavsiye ederim. Ha nasıl yapacaksınız? Onu bu mikrofonlarda böyle haftalarca zaten biz anlatmaya çalışıyoruz belki ama kendinizi kontrolde zorluk çekiyorsanız bir uzmanla görüşün derim. Efendim bir kısa ara verelim. Reklamlardan sonra tekrardan görüşmek üzere. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz şu anda? Gönderdiğiniz e-mailleri, elektronik postaları okumaya çalışıyoruz. Hangi programdayız? Çocuk deyip geçmeyin programındayız. Nasıl ulaşırsınız bize? Şu anda çocuk deyip geçmeyin. At ya da www.ademgunes.com internet sitesinin içerisinde sağ üst köşede Adem Güneş'e sor butonuna basarak sorunuzu gönderebilirsiniz. Efendim bir mesaj var. Harun Bey'in bir mesajı var. Çok ilgimi çekti. Neden dolayı? Erhan Bey'in mesajından dolayı ilgimi çekti. Erhan Bey ilkokula başlayan çocuğumuzu ders çalıştırma konusunda neredeyse dövme derecesine geldik deyince yani çok üzüldüm. Çok üzüldüm karşılığında bir başka babanın mesajı var onun da hassasiyetine bir bakalım o ne diyor Harun Bey ne demiş hocam ellerinizden öper üç buçuk yaşında bir oğlumuz var ben bir kamu kuruluşunda çalışıyorum eşim eğitim kurumunda ve nitelik itibariyle pek çok iş yapabilecekken sağ olsun eşim evde kalıp oğlumuz ile ilgileniyor. Yılın en az 7-8 ayında şehir dışında görevli olarak gidiyorum. Bu görevlerim ise 1,5-2 aylık periyotlar şeklinde oluyor. Bu arada gittiğim şehirlerde müsait olması durumunda ailemi yanımda götürüyorum. Aksini denedik, oğlumdan ve eşimden uzak kalmam durumunda ikisi de çok sarsılıyor. Ama oğlum bir başka. Hafta sonu geriye döndüğümde... Oğlumun gözlerindeki neşenin, pırıltılarının sönmüş olduğunu görmek beni çok sarsıyor. Aslında ben onları, onların beni özlemesinden daha çok özlüyorum. Bu nedenle birlikte gidiyoruz. Ancak bunu yapmanın onlar için çeşitli zorlukları var. Açıkçası oğlumuz bu durumdan pek şikayetçi görünmüyor. Ancak kişilik gelişme açısından bu kadar farklı yerler, farklı mekanlar ve insanlarla muhatap olması... ''Evinden bu kadar uzak kalması zararlı mıdır? Bu durum bizim fark edemediğimiz yan etkileri olabilir mi? Alabileceğimiz tedbirler var mıdır yoksa birlikte seyahatlerden vazgeçmek daha mı uygundur?'' diye sormuş Harun Bey. Şu hassasiyet içerisinde yazdığınız mesaj hakikaten anne babaların da aynı hassasiyet içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir anne var, üniversite mezunu, eğitimci, öğretmen ama... ''Oğlum'' demiş ve onun yanına diz çökmüş. Dünyaya getirdiği çocuğun yanına diz çökmüş ve onu palazlanması için, kanatlanması için yanında bekliyor. Büyük bir fedakarlık, ciddi bir fedakarlık. Artı baba bir buçuk iki aylık periyotlar şeklinde şehir dışında oluyor ve döndüğünde oğlumun gözlerindeki ışıltının sönmüş olduğunu hissediyorum diye söylüyorsa, böylesi bir baba takdir edilecek bir babadır.'' Şimdi Harun Bey, sizin asıl sormak istediğiniz şey aslında şu. Yani çocuğunuzun aidiyet duygusu. Yani çocuğun bu gitmeler ve gelmeler sırasında acaba aile bilinci veya kimlik bilinci veya bir yer bilinci oluşması engel olur mu demeye getiriyorsunuz benim anladığım kadarıyla mesajınızın içerisinde. Aidiyet duygusu iki haldedir. Birincisi kişiye ait aidiyet. Yani çocuk kime ait olduğunu hangi ailenin mensubu olduğunu kişiye ait aidiyet duygusuyla geliştirir. Çocuk kimle beraberse, uzun süre kiminle beraber kalıyor ise ona ait bir aidiyet duygusunu kendi içerisinde geliştirir ve böylece kimin yanında uzun süreli ve güven içerisinde kalıyor ise çocuk, o kişinin de davranışlarını, kişiliğini, karakterini kopyalar. Aidiyet duygusunun bir özelliğidir bu. Dolayısıyla sizin bu yolculuklar esnasında evet yorucuda olmuş olsa eğer eşiniz de istiyor ise çocuğunuz da bu yoruculuklar içerisinde memnun haldeyken beraber olur iseniz ailece aidiyet duygusunu pekiştirerek gitmiş olursunuz. Ancak burada küçük bir ayrıntı var eşyaya da aidiyet duygusu geliştiriyor çocuk yani bulunduğu mekana. Bulunduğu odaya, evine de aidiyet duygusu geliştiriyor çocuk. Sadece şahsa ait aidiyet duygusu geliştirmiyor. Bu yüzden örneğin çok taşınan ailelerin çocuklarında farklı problemler de çıkıyor. Bir o ev, bir bu ev, ondan sonra farklı bir ev, ondan sonra farklı bir okul, sonra farklı bir atmosfer. Bakıyorsunuz ki çocuk bir ağacın, çınarın kök salacağı o topraklara sanki kök salmadan gidiyor. Ancak burada eşyaya ait aidiyet duygusunda şöylesi bir şey yaparsanız birlikte gitmenizi devamlı tavsiye ederim. Merkez olarak siz eğer evinizi kullanır ve evinizi çocuğun dünyasında da merkezleştirebilirseniz ve eğer bu 1,5-2 ay gitmelerinizin arasında en az 1,5-2 ayda eğer evinizde kalıyor iseniz o takdirde ailenizi, eşinizi, yanınızı alın ve çocuğunuz her gittiği yerde de yeni yeni insanlar tanıyarak aslında gelişim sürecini de hızlandırır. Ancak eğer siz iki gün evde kalıyor bir buçuk iki ay boyunca başka yerlerdeyseniz o zaman eşyaya aidiyet duygusu gelişemeyeceğinden çocuğun yani bir gidip belki bir götürüp bir götürmeme şekline sokabilirsiniz. Çünkü çocuğunuz aynı zamanda mekana da alışması lazım. Mekana da alışması lazım. Onu size söyleyeyim. Efendim bir başka dinleyicimizin mesajına bakalım. Mehmet Bey'in mesajı. Selam demiş Mehmet Bey. Benim ilkokul dördüncü sınıfa giden bir kızım var. Bu yıl evimizi taşıdığımızdan okul değiştirdik. Sınıfları toplama ve bir de okulun yanında kimsesiz çocukların olduğu yurt var. Ve sınıflarında üç tane kimsesizler okulundan gelen çocuk var. Aynı durumda olan oğlum da bu yıl birinci sınıfa başladı. Kızımın yurttan gelen kendisinden iki yaş büyük bir kızla arkadaşlık ediyor. Bu öğrenci yurtta takip altında yani problemli bir öğrenci. Bu çocuğa arkadaşlığını kesmesi mi lazım kızımın? Ama ilişkisi bu çocukla iyi. Ne yapmam gerekiyor? Çocuktan çok etkileniyor ve acıma söz konusu ne yapacağımı bilemiyorum. Yardım edersiniz diye sormuş değerli Mehmet Bey. Sevgili Mehmet Bey... Çocuğunuz bir başka çocuğa karşı bir merhamet hissi geliştiriyor. Acıma duygusu eğer ezikliğinden dolayı kaynaklandırttırmazsanız yani zavallı diye ona sahip çıkma değil de vicdanen onunla birlikte olma, onunla birlikte efendim gezme, onunla birlikte ders çalışma kısmını harekete geçirirseniz sizin için bundan büyük daha büyük şans olamaz. Neden? Çünkü duyarsız bir çocuğunuz olmasını mı arzu edersiniz yoksa yanında bulunduğu arkadaşından dolayı vicdanı kıpır kıpır olan bir çocuk mu yetişmesini istersiniz? Belki buradaki sizin endişenizin kaynağı çocuktan davranış bozukluğu olduğu konularda davranış kopyalaması yapar diye Endişe ediyorsunuz, kötü ahlak edinir diye, kötü davranışlar edinir diye. işin şu kısmıyla da ilgilenirseniz bence çok daha iyi olur. Hem kızınız hem de çocuk hem de siz de rahatlamış olursunuz. O çocukla siz de ilgilenmeye çalışın. Yani o çocuğun eğer davranış bozuklukları var ise çocuğunuzdan ayırt etme değil. Kimsesiz ve yetim bir çocuk. Allah göstermesin yarın kimlerin yetim kalacağını çok bilemeyiz birisi başka bir yerde trafik kazası geçirir, onun da çocuğu yetim kalabilir. Çocuğunuzu onlardan ayırmak değil, o çocuğa da sahip çıkma cihetiyle değerlendirin ve sakın ola ki ayırmayın. Bu iki Çocuk birbirleriyle tanışmış ise siz de o çocuğa sahip çıkarak o çocuğun da eğitimine katkıda bulunmaya çalışın. Düzenleyin bir parti evinizin içerisinde. Nedir? Doğum günü günü, doğum günü partisi, falanca partisi, filanca partisi o çocuğu da kazanmaya çalışın. Hiç kimse doğuşta böylesi bir kaderi efendim yaşamak üzere kendisine yapıştırılacağıyla bilgi sahibi değildir. Bu yarın bizim için de geçerli, başkaları için de geçerli. O zaman düşene vurmak değil, düşeni tutmak lazım. Efendim Zahide Hanım'ın mesajı var. Zahide Hanım şöyle söylüyor. Yazılarınızdan çok faydalanıyorum, teşekkür ederim. Bu yüzden kızımın gelişimini olumsuz yönden etkilenmemesi için onu sütten nasıl keseceğim konusunda sizin yol göstermenize güveniyorum. Kızım şu anda 30 aylık. Yani sizin tavsiyenize göre sütten kesilmiş olması gereken zaman diliminin sınırında. Ben yaklaşık 3-4 aydır kızımı ikna ederek hazırlamaya çalışıyorum. Zaman zaman sınırlar koyuyorum. Fakat hala tam bir sonuç alabilmiş değiliz. En çok da uyumadan önce ve bazı geceler uyku arasındaki rutinleri arıyor kızım. Avusturyalı doktorumuz bana eğer kendim tam anlamıyla karar verdiysem bir anda kesmemi tavsiye ediyor. Yani birkaç gün kızımın ağlamasına izin vermemi fakat aynı zamanda onun yanında olduğumu göstermemi tavsiye ediyor. Bu durumu biraz sorguladım kendimce. Mantık olarak evet ama duygusal olarak kızımda travma oluşturmaz mı? Yani annem beni üzüyor gibi düşünmez mi? Demiş Zahide Hanım ve tavsiye sormuş. Şimdi annelerin en problemli alanlarından birisi de sütten kesme. Aslında bir taraftan sütten kesme diye şöyle de bakabiliriz. Aynı Zayda Hanım'da olduğu gibi çocuktan ayrılma, kopma. Zayda Hanım da bakın diyor ki acaba zor olmaz mı kendisi açısından da? Zor oluyor. Annenin çocuktan iki yıl boyunca, iki buçuk yıl boyunca emzirmiş olduğu çocuğu artık göğsünden uzak tutma, anne için de böyle bir iç sızlatan bir şey. Her ne kadar son dönemlerde zor da olmuş olsa artık bir daha emmeyecek olduğunu çocuğunun biliyor olması, onu düşünüyor olması anneyi de psikolojik olarak tedirgin ediyor. İşte o yüzden galiba Avusturyalı psikolog da demiş ki, önce siz zihninizde bitirin, ondan sonra adımınızı atın. Evet doğru. Önce siz zihninizde çocuğunuzdan bu simbiyotik yaşamdan birazcık kurtulduğunuzu kabul edin. Kurtulmak istediğinizi kabul edin. Ancak benim tavsiyem Avsurya'da doktorun tavsiyesi gibi olmayacak. Birden kesip ve ağlata ağlata ağlata karşılık vermemek şeklinde değil. Şöylesi bir yöntem izlemenizi tavsiye ederim. Önce gündüzleri sütü kesin çocuğunuzda gündüzleri. Şimdi siz tabi 30 aya geldiği için aslında tam da sınır noktasındasınız. Yani artık bundan sonra bağımlılık dönemi de başlayabilir. O yüzden biraz sizi çabuk tutmanızda fayda var. Şöyle söyleyeyim. Gündüzleri süt vermeyin artık. Süt bitti deyin çocuğunuza. Ve eğer sizin üstünüze çıkmaya çalışır ise, tekrar anne göğsüne doğru gelmeye çalışır ise onunla ilgilenin bakın Avusturyalı doktorun da söylediği şey yanında olduğunu hissedin süt vermemekle çocuk aslında sevilmediğini ve terk edildiği zannına kapılır o yüzden size doğru yöneldiğinde öpüp koklayın göğsünüzün üstüne yatırın onunla ilgilenmeye çalışın sevginizi vermeye çalışın önce gündüz saatlerinde kesin ama ilginizi alakanızı kesmeyin daha sonra ise akşam saatlerine doğru kaydırdığınızda Akşam saatlerini de çocuğunuza süt içirerek yatırın. Bakın karnını doyurarak değil, su değil, başka bir şey değil, süt içirerek yatın. Çünkü süt tokluk hissi verir çocuğa. Dolayısıyla çocuğunuz eğer akşamları güzelce bir bardak süt içmiş ise o takdirde uykuya başlaması ve uyku arasında uyanması azalır. Ve böylece aslında ne yapmaktasınız siz biliyor musunuz? Kendi sütünüzü kesiyorsunuz aslında. Emilmemiş olan anne göğsünde de süt yavaş yavaş kesilir ve böylece çocuğunuz geceleri az da olmuş olsa birkaç kere emiyor olsa da göğsünüzde süt olmadığından dolayı çocuğunuz kendiliğinden akşamları da yavaş yavaş bırakacaktır. Burada en önemli kısım şu çocuğunuzla ilgilenerek bunu yapın sevginizi kesmeden bunu yapın. Ani bir süt kesme, evet çocuk için anlamsız olabilir, çocuk neye uğradığını şaşırabilir. Efendim Meryem Hanım'ın mesajına bakalım. Selamun Aleyküm Adem Bey, radyo programınızı arkadaş tavsiyesi üzerine eşimle bir yıldır dinliyor ve çok şey istifa ediyoruz. Benim sorum şu olacak, biri 4 yaşında, diğeri 2 yaşında 2 oğlum var. Büyük oğlum bebekliğinden bu yana sürekli ayakta sallanarak uyuyor. Küçük oğlum 3,5 ay önce anne sütünü bıraktı. Emmeyi bıraktıktan sonra o da abisini taklit ederek ayakta sallanarak uyumaya başladı. Büyü kardeşini çok kıskanıyor. Büyük oğlumun biberon, tuvalet alışkanlığı ve benzeri sorunları da oldu. Bunlar bitti ama sallamayı bir türlü bırakmak istemiyor. İkisi de gece uyandıklarında tekrar sallanarak uykularına devam etmek istiyor. Aynı anda sallanacakları zaman çok sıkıntı oluyor, çok zorlanıyorum. Sallanarak uyutma konusunda ne tavsiye edersiniz demiş Meryem Hanım. Şimdi aslında Meryem Hanım bu satırları yazarken farklı farklı problemleri de yazmış da acaba ne kadar farkında? Şöyle çocuğunda bir biberon alışkanlığı var. Neden biberon alışkanlığı var? Çünkü iki çocuğun arasındaki yaş farkı iki. Yani ikinci çocuğuna hamile kaldığında Meryem Hanım birinci çocuğunu sütten kesmiş muhtemelen. Yani hamileyken emzirmemiştir muhtemelen. Dolayısıyla büyük çocuk, büyük kardeş aslında erken sütten kesilmiş olmanın verdiği... Emme refleksinden dolayı demek ki biber ona sarılmış. Ve çocuk doğduktan sonra da, kardeşi doğduktan sonra da kendi ememediği annesini, iki yaşında kendisiyken, kendi ememediği annesini bu sefer de kardeşi emmeye başlamıştır muhtemelen. İşte bundan dolayı da çocuk kardeşini kıskanmaya başlamış olabilir. Anne iki yaş arayla çocuk dünyaya getirdiğinden sonra dolayı dengeyi kuramamış olabilir. Onun için kıskançlık kısmı başlamış olabilir. Ama onun sorduğu, Meryem Hanım'ın sorduğu soru şu. Çocuklarımı ayakta yatırıyorum. Eğer yatmazlar ise ağlıyorlar galiba. Çok zor oluyor diyor. Bakın bu deminki gibi değil. Yani biraz önce sütten kesmede ağlatmayın diye tavsiye etmiştik. Neden? Çünkü süt ile anne göğsü ile çocuk arasında bir duygusal bağ vardır. Ve bu duygusal bağın ...kopması ağlatılarak olmaması lazım olduğu için ağlatmayın diye söylemiştik. Ama burada Meryem Hanım'ın çocuklarıyla olan ayakta sallayarak uyutma... ...çocuk normalde uyuyabilecekken alıştığı bir yöntemi istiyor sallanarak uyuma. Şimdi çocuk zihin sağlığı açısından zararlıdır sallama diye söylemiştik daha önce. Çocuk sersemleşir sallana sallana sallana sallana sersemleşir. Dolayısıyla çocuğun buradaki duygusal bir yoksunluk değil... Muhtemelen arzu ettiği bir uyuma stilini anneye zorluyor. Bu takdirde Meryem Hanım'ın yapacağı şey şu, bir anda kesmek. Ve çocuklar ne kadar ağlarsa ağlasın, onlara sarılarak, onlarla yeni bir uyuma stili geliştirinceye kadar, bu dönemde alışkanlık dönemini atlatıncaya kadar onlara farklı bir uyuma yöntemi sunmak. Ama birdenbire sallamayı kesmeleri lazım. Yoksa eğer bu işi devam ettirirse işin içerisinden çıkamayabilir Meryem Hanım. Ne kadar ağlarlarsa ağlasınlar. Oğlum sallayamıyorum artık kusura bakmayın. Gel sana sarılayım. Birlikte yatalım diye çocuğun duygu boşluğu oluşmaması için çocuklarıyla ilgilensin ama sallamasın. Yasemin Hanım'ın mesajı. Merhaba hocam benim 5 ve 4 yaşlarında iki kızım var. Allah'a çok şükür büyük kızım okula yeni başladı ama hiç neler yaşadığını anlatmıyor. Okuldan... Beş ve dört yaşlarında iki tane çocuk var ise o zaman demek ki büyük çocuk muhtemelen ihmale uğruyor işte bu bir yaş iki yaş fark olduğu zaman büyük çocuk ihmale uğruyor. Küçük çocuk dünyaya geldiğinde anne fark edemiyor küçükle ilgileneyim derken büyük aslında dışlanıyor da çok fark edemiyor. Evet ne demiş Yasemin Hanım devam edelim. Büyük kızım okula yeni başladı ama hiç neler yaşadığını bana anlatmıyor okuldan geldikten sonra ne yapmalıyım? İletişimimiz zayıfladı. Genelde böyle aslında ama bunu değiştirmek istiyorum ne yapabilirim yani benimle her şeyini paylaşmasını istiyorum ne yapacağımı şaşırdım demiş Yasemin Hanım bakın kendisi de burada ifade etmiş genelde iletişimimiz hep zayıf aslında diye söylemiş. Neden zayıf çünkü bir yaş farklılık ile çocuk dünyaya gelirse küçük çocuğa odaklanırken anne büyük çocuğu çok defa dışlıyor da bunun farkına varmıyor hatta çok severken. Büyüğü çok sevdiğini zannederken bile dışlıyor anne çok defa farkına varmıyor. Kardeşine bir şey alıyor, sana da bir şey alayım mı diye soruyor. Ne demek bana da ben ikinci plana mı düştüm şimdi düne kadar birinciyken? Yani sevgi gösterileri sırasında bile çocuk... Onu öpüyor, gel seni de öpeyim diye büye sesleniyor. Tüm bunlar dışlanmışlığın işareti. Sevgi sunarken bile anne farkına varmadan büyüğü kenara doğru itiyor. Birincil plan, ikinci çocuk olmuş oluyor. İşte bundan dolayı da anne ile kız bir koptun mu, ondan sonra kolay kolay da bağlanması zor oluyor. Sevgili Yasemin Hanım, size şunu tavsiye ederim. Muhtemelen iki çocuğu yetiştiriyor olmadan dolayı biraz sinirli olabilirsiniz. Hızlanmış bir yaşamınız da olabilir. Agresif bir haliniz de olabilir. Önce bu hallerinizi törpüleyin. Sükunet içerisine girmeye çalışın. Biyolojik ritminizi içeriden düzeltmeye çalışın. Ve sakin olmaya çalışın. Eğer çocuğunuzu ürkütmüşseniz ve ona ait güven duygusunu, çocuğunuzdaki güven duygusunu yıkmışsanız, çocuk sizinle bir şey paylaşmaz. O takdirde çocuğunuzu Yeniden güven duygusu kazanmaya doğru kendinizde bir takım değişiklikler yapmaya çalışın. Bu bir. İkincisi ise çocuğunuzla sırdaş olmaya çalışın mümkün olduğu kadar. Nedir? Yani kendi çocukluk dönemlerinizi anlatmaya çalışın ama gerçekçi olarak kandırmayın yani. Kendiniz 4 yaşındayken nasıldı 5 yaşın çocuklar bayılırlar böyle anlatmalara. Anne ve babalarının kendi çocukluk hikayelerini dinlemeyi çok severler. Dolayısıyla yakınlaşmanın bir adımı olarak da kendinizi sır arkadaşı gibi ona yaklaştırmaya çalışın. Sakın ola ki ceza vermeyi, sakın ola ki işte... ...çocuğunuzu örselemeyi... ...aklınızdan dahi geçirmeyin... ...bakın bu dönemde başlayan bu kapanıklık... ...çocuğun anneye karşı... ...kendisini kapatmış olması... ...şu anda belki çok bir şey ifade etmez ama... ...18 yaşına gelip içiniz ...kızınızın içinde... ...başka bir kız olduğunu... ...görmeye başladığınızda o zaman... ...acı duyarsınız... ...şu andakinden çok daha farklı olarak... ...son söz olarak şunu söyleyeyim... ...belki bu sözün arkasında yatan gerçekle... ...yola devam edersiniz... Kızınıza kendinizi sevdirin Yasemin Hanım. Evet hızlıca diğer mesajlarımızı da cevaplandırmaya çalışalım ki programımızın sonuna yaklaştık. Efendim Hüseyin Bey'in mesajı çok kıymetli Adem Hocam eşimle radyo programlarınızı büyük bir zevkle dinlemeye çalışıyoruz. Birkaç sorumuz olacak. Birincisi 22 aylık bir erkek ve 40 günlük bir kızımız var. Acaba oğlumuz kızımızı kıskanır mı? 22 aylık bir erkek çocuk, 40 günlük bir kız çocuğu normalde kıskanmaz. Kıskanma hissi bu evrede yoktur. Bize kıskanmıyor gibi geliyor ama acaba içinden içinden kıskanıyor olabilir mi? Yok yok yani kıskanmıyor olması daha çok muhtemeldir. Çünkü kıskanma 3 yaşlarında çocuklarda bir dürtü olarak sanki başlıyor. Diğer bir sorum da ben camide görevliyim. Eşim Kur'an kursu öğreticisi son 5-6 ay. Eşim kurstayken oğlumla ben ilgilendim ve genelde 22 aylık bir çocukla 5-6 aydan itibaren ilgilendiyseniz yani bir yaşını yeni geçtiğinden itibaren ilgilenmişsiniz. Evet peki sorunuz ne? Şu an eşim izinde ben camiye giderken oğlum arkamdan ağlıyor genelde götürüyorum. Fakat bazen müsait olmadığım için götüremiyorum. Arkamdan ağlarken götürmeyeceğimi anlatmaya çalışıyorum fakat ağlamaktan beni dinlemiyor bile. Ben de mecburen onu evde bırakıp camiye gidiyorum. Ne yapmalıyım diye sormuş. Hüseyin Bey şimdi eğer eşiniz evdeyse 22 aylık bir çocuğun annesine ihtiyacı var. Bakın, anneyi istemiyor, evden ayrılmak istiyor ve sizin peşinizde gidiyorsa tehlikeli bir noktadasınız Hüseyin Bey. Çünkü anneyle çocuk arasında oluşması lazım gelen güven duygusu oluşmuyor şu anda. Yani 40 günlük bir de bebeğiniz var. Çocuk anneyi bırakmış babaya doğru gidiyor. Halbuki çocuğun ilk evreleri anneyle oluşması lazım duygu dünyası. Yani çocuğunuzu yanınızda götürmemeye çalışın ama bununla birlikte şunu yapın. Anne ile çocuğun arasında duygusal bir yakınlık sağlaması için eğer anne de dinliyorsa bu programı yani bütün işini gücünü bıraksın çocuğunu yeniden kendi küvezinin içerisine almaya çalışsın. 22 aylık bir çocuk babanın peşinde gitmemesi lazım yani. Evet bir sonraki sorumuz Şükran Hanım. Şöyle soruyor Adem Bey iyi günler benim 3 yaşında bir kızım var şu anda bir buçuk aylık hamileyim benim sorum kızım akşamları yatarken ben yanına yatıyorum uygunca kalkıyorum babasıyla yatmak istemiyor Biz de ileride bebek doğunca zor olacağını düşünerek babasıyla yatmaya alıştırmaya çalışıyoruz pek yatmak istemiyor anneyle yatacağım diyor birkaç kez babayla yattı çok zorlanıyor ama gene de endişe ediyoruz acaba doğru mu yapıyoruz diye sormuş. Evet doğru yapıyorsunuz diyebiliriz bir süre sonra yeni bebeğinizle birlikte olmaya başladığınızda kızınız kıskanmaya başlar şu anda babayla birazcık yakınlaşmasında fayda var. Abdullah Bey'in mesajına bakalım hocam iyi yayınlar 5 yaşında bir oğlum var sürekli parmağını emiyor ne yaptıysak vazgeçilemedik. parmaklarına kına yaktık yara bandı taktık kızdık, tekrar emzik verdik, yine devam ediyor. Bu alışkanlıktan nasıl vazgeçirebiliriz? Emme duygusu eğer eksik bırakılmışsa, çocuk iki yaşından önce emmeden kesilmiş ise, emme refleksinin devamı olarak ileride çocuklarda parmak emme görülebiliyor. Eğer erken bırakmışsa, iki yaşından önce bırakmışsa, o takdirde çocuğunuz bunu bir alışkanlık haline getirmiş olabilir. Söylediğiniz yöntemlerin hiçbirisi çare etmez. Belki elini meşgul etmek olabilir. Kızmayı, bağırmayı değil de Elini biraz meşgul etmeye çalıştırın eğer erken kesilmişse sütten. Yok öyle değil vaktine kadar işte hocam diyorsanız o takdirde şunu söyleyeyim çocuğunuzun içerisinde bir sıkıntı olabilir. O sıkıntıyı bulup gidermeniz gerekir. Efendim programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 11 ile 12 arasında sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Yarın canlı yayında sorularınızı almaya gayret edeceğiz. Yarın saat 11'de buluşmak üzere. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Pedagog Adem Güneşle çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de. Sorularınızı ademgüneş.com veya 216-524-9393'e gönderin. Siz Adem Güneşle iki 2 değil artık haftada 3 kere. Çocuğunuz da gün be gün daha bilinçli bir anne babayla buluşsun. Bu çefem yeni yayın döneminde daha da canlı.